Değerli Burç Efendi dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün çok değerli bir genç kahri kardeşimiz ve dostumuz var Habib İspirli. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız iyi misiniz? Allah razı olsun hamdolsun hocam sizler de iyisiniz Teşekkür inşallah. Teşekkür ediyoruz Allah razı olsun hocam. Habib hocam her zaman olduğu gibi bütün programlarımızda olduğu gibi yine sözlerin en güzeli olan Allah kelamı ile başlayalım istiyorum. Vakıa suresi 75 ila 96. ayetleri ve hemen akabinde de Hadid suresinin ilk 3 ayetini okuyacaksınız. Evet. Değil mi? Buyurun hocam. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim فلا أقسم بما واقع نجوم وإنه لقسم لو تعالى تاب منك نكنون لا يمسه أَفَبِهَذَا الْحَذِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُنُقُ مَا أَنْتُمْ حِينَئِذْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ لكن لا تبصر بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله şey alim. Sunda azim. Habib İşbirli hocamız Vakia suresinin 75 ila 96. ayetlerini ve hemen sonrasında da Hadid Suresinin ilk üç ayetini okudular. Okunan ayet-i kerimelerde Yüce Allah mealen şöyle buyuruyor. <Sessizlik> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hayır, Vakit vakit inen Kur'an'a yemin ederim ki eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir. Bu kitap pek değerli, şerefli bir Kur'an'dır. O iyi korunmuş bir kitapta levh-i mahfuzdadır. Ona tertemiz abdestli olanlardan başkası dokunamaz. Rabbul Alemin tarafından indirilmiştir. Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz? Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı? Hadi görelim sizi, can boğaza geldiğinde. O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. Hadi bakalım eğer ahirette vereceğiniz hesap yoksa, iddianızda tutarlıysanız, çıkmakta olan o ruhu geri döndürsenize. Ama eğer, ölen kimse Allah'a yakın olanlardansa, onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var. Eğer ashab-ı yemindense, selam sana ashab-ı yeminden denilecek. Ama eğer, Dini yalan sayan sapıklardansa onun ziyafeti kaynar su peşinden de cehenneme atılış olacak. İşte budur hakkında hiç şüphe olmayan gerçek. O halde Ulu Rabbinin ismini tenzihet. et. Mealini verdiğim ayet-i kerimeler Vakıa Suresi'nin 75 ila 96. ayetleriydi. Şimdi de Hadid Suresi'nin ilk 3 ayetinin mealini veriyorum. <Sessizlik> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Göklerde ne var? Yerde ne varsa Allah'ı tenzih ve tesbih eder. O aziz ve hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir. Evvel O'dur, ahir o. Zahir O'dur, batın O. O her şeyi hakkıyla bilir. Müzik Mealini verdiğim ayeti kerimeler Hadid suresinin ilk üç ayetiydi. Evet Habib İspirli kardeşimiz Vaka Suresi 75 ila 96. ayetleri ve hemen akabinde de Hadid Suresi'nin ilk 3 ayetini okudular. Habib Hocam teşekkür ediyoruz. Eyvallah, ee, çok teşekkür hoş çok hoş bir kıraat arz ettiniz Allah razı, Allah razı olsun. Bu arada Abdurrahman Baz hocamız da bizimle birlikte stüdyomuzda. Ne güzel ettiniz hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah evet, cümlemizden Habib hocam farklı bir okuma yaptı değil mi seçtiğimiz aşı şerif sonu ve sonraki kısmı besmele ile bağlaması hocam oradaki evet, incelik neydi tevafık oldu Evet. aslında Allah razı olsun güzel oldu yani şimdi bu mübarek surede vakia suresinin son ayeti fesabbih bismi rabbikel azim diyor Cenab-ı Hak yani en son surenin son kelimeleri bunlar ve sure evet. bitiyor yani yüce olan Rabbinin adıyla tesbih et. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın Esmaül Hüsna'sı 99 isimleriyle Allah'ı tesbih etmek, evet. onu anmak. Fakat arkasından hemen Bismillahirrahmanirrahim zaten bir tesbihtir. Başlı başına bir tesbihtir. Başlı başına mi? bir tesbihtir. Evet. Ve arkasından daha güzel e, o Hadid Suresi'nin mübarek sure'nin başı da Subhâlillâhi mâ fîs semâvâti vel ard diye başlıyor. Yani Rabbimiz tesbih et derken bizi tesbihe davet ediyor. Evet. Besmele ile tesbih ediyoruz. Evet. Surenin ilk ayeti de yine tesbihle başlıyor. Subbıh alillahi. Yerdeki diye. ve gökteki evet. her şey Allah'ı tesbih Yani burada ayrı bir mana derinliği var iki sure arasındaki. Hı hı. E, münasebet diyelim yani, daha doğrusu. Tesadüfen evet. Hadid evet, tesadüfen Makan, yani tesadüfen gelmiyor. Hadis suresi. Evet. Tesadüfen gelmiyor tabii yani. Evet. Orada da bir incelik Hak var. Bir İlman ömür var. boyu bizi tesbih ettirsin inşallah. Amin inşallah. Amin. Amin. Zaten Kur'an'ın tamamı değil mi hocam? Aslı tesbihdir tesbih. zaten evet. Tesbih içinde tesbih değil mi? Besmele, besmele ayrı bir tesbih. Evet. Başlı başına bir tesbih. Ve bu tesbihlerin içinde sebbeha kelimesiyle evet. has yani özelin içinde özel bir tesbih oluyor belki evet. de. Bir de asıl hadis suresinin ilk ayetinde sebbeha lillahi ma vel ard derken. Yani sema ve arzda Yeryüzünde ve gökyüzünde her ne ki varsa Hepsi zaten Tespih Kendi eder. lisanı halleriyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar Evet, Melekler canlılar yani Ayetin içerisindeki bu gizli mana da vardır evet. Bu mana da vardır Kainatta her şey Cenab-ı Hakk'ı Kendi lisanı haliyle tesbih ederken Sen de tesbihten geri kalma Diye bize aslında evet. Müjde veriliyor yani Hem onu hatırlatmış oluyoruz değil mi Bütün evet. varlıkların Evet tesbih ettiğini de hatırlatıyoruz. Evet, Habib hocamı bir tanıyalım mı hocam şöyle? Tanıyalım. Habip evet. kimdir? Kısaca <gülüyor> bir bahseder misiniz Habib hocam? Eyvallah. 1993 İstanbul Beşiktaş doğumluyum. Doğum abime İstanbulluyum. Aslen Erzurumluyum. Ortaokulu bitirdikten sonra babam beni hafızlığa veriyor. Hafızlığımı e, ikmal ediyorum. Allah'ın izni ve keremiyle. E, hafızlığı bitirdikten sonra Aynı zamanda dışarıdan İmam Hatip'i e, orayı da e, derslerini veriyorum. Bu Hafızlığı izledim. nerede yaptınız? Hafızlığı İstanbul Bahçeli Evler Yenibosna Geylani Kur'an kursunda Kurra Hafız, Murat Akbulut Hocaefendi de ikmal ettim. Evet. Onun haricinde e, Bakırköy İmam Hatip Lisesi'ni dışarıdan bitirdim. Şu anda da açık öğretim İlahiyat Fakültesine devam ediyorum birinci sınıftayım. Tabi İmam bitirdikten sonra görev alana kadar görev alma e, süreci bir çalışması oldu. Evet. Daha, e, Çamlıca Camii'nde Abdurrahman Hocam da e, hocamın mezini olduk, şerefe dahil evet. olduk inşallah. Evet. Evet. Ondan sonra çeşitli yerlerde Fahri e, görev yaptım. E, Bakıköyli Sanatçılar Derneği Basat Fasıl Korosu'nda. ...aynı zamanda müzik eğitimi aldım... ...sanat, sanat müziği... Evet. Ee, ...onun haricinde Aziz Hardal... ...hoca efendilerde, işte Bekir Büyükbaş... ...hoca efendilerde... ...kaside e, nasıl okunur... ...işte ilahi nasıl okunur... ...incelikleri nelerdir... ...gibi gibi eğitimler aldık... ...o inceliklerinden biraz sonra biraz... <gülüyor> ...bahsedersiniz hocam örneklerle inşallah... ...inşallah... İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezarlıklar müdürlüğü cenaze imamı alınmığı için sınav açtı. Biz de dedik ki başvuralım. Başvurduk. Kazandık elhamdülillah. İlk 500 evler bölgesinde cenaze imamı hatibi olarak görev yaptım. 6 ay kadar. Evet. Ondan sonra Zincirli Kuyu'da 4 ay kadar görev yaptık. Hala devam ediyoruz inşallah cenaze imamı hatibi olarak. Evet. Böyle hocam. Kısadan. Evet tabi evet, hocam. okumanız konusunda Biraz böyle Arap tavrı da var. Hatta... Abdurrahman Hocam'dan gelen bir ilham <gülüyor> Hocamın yanında. Esin yani ilham kaynağınız ee, Abdurrahman Hocam'ın. Ne kadar güzel. Tabii farklı nameler de yapıyorsunuz böyle. inişler çıkışlar falan. Aa. Biraz ondan bahseder misiniz hocam? Kimi daha çok dinliyorsunuz Arap camiasından? Yani Arap camiasında Abdurrahman hocam da tavsiye ettiği kişiler işte Mustafa İsmail'dir, Abdus Samet'tir. İşte bu yeni son dönem e, Ahmet Nayina gibi böyle gerçekten usta, e, hmm. profesyonel okuyucular. Bunları dinledik. E, onun haricinde Türk tavrı olarak tabii e, İsmail Bişer Hoca Efendi'yi dinledik. Evet. İşte yeni jenerasyon e, tabii bizden daha öndeler onlar. Ali Tel e, hocamız var. İşte efendime söyleyeyim Erhan Mete, Bünyamin Topçuoğlu. Tabii talebelik dönemimizde de bu hoca efendileri dinleyerek... Evet. o şekilde yetiştirdiniz kendinizi evet. ee, ama görüyorum ki her geçen gün bu bayrak daha da yukarılara taşınıyor elhamdülillah İnşallah. her yeni nesil değil mi Abdurrahman hocam daha da evet. güzel okuyor yani eskinin üzerine biraz daha koyarak ilave ederek hoşnameler bunun, katıyorlar bunun, e, şeyi teknolojinin çok büyük faydası oldu eskiden insanlar voltmenlerle evet. işte bir radyo e, kanalında işte evet. belirli saatlerde o şeyi Yayını, yayını dinlemek değil? için evet. beklerlermiş. Boltmenler evet. kulaklarında veya işte radyolar. Ama şimdi değil. Şimdi her an istediğin mesela bir aşı şerif dinleyeceksin. Hemen evet. internetten tıklıyorsun, açıyorsun, dinliyorsun. O yani kadar, teknolojik kolay. imkanın da getirmiş Hı -hı. olduğu bir fayda. O da bir nimet oldu diyorsunuz tabii, tabii. bizim için. Hı -hı. Biraz okuma örnekleri yapalım mı hocam makamlar üzerinden. Bu okuduğumuz kısımla da ilgili olabilir. Makam evet. örnekleri yapalım. Makamı Kur'an'a uydurmak lazım. Kur'an'ı makama uydurmak değil çok caiz evet. değil ama Evet. hani örnek olsun diye. Hani Abdurrahman Hocamın da bir sözü vardır. Evet. Sizler Kur'an-ı Kerim'i sesinizle tefsir edersiniz. Hani nihamet makamı bir suhuleti, bir sükûneti evet, temsil, temsil eden edersin. bir makam mesela evet. örnek veriyorum. Evet Abdurrahman Hocam sizden Nihavent makamında bir başlangıç örneği olsun. Sonra da Habib evet. Hocam devam ettirecek değil mi? Buyurun evet. hocam. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصرف عنا عذاب yusrifu ve ve beyne Evet, değerli dinleyiciler, Nihavent makamı biraz hüznü anlatan bir makamdır. Hocalarımızdan da, Abdurrahman hocamdan ve Habib hocamdan çok güzel bir örnek sunum aldık. Çok da güzel oldu. Çünkü cehennem de ...hüznün ifadesi olan bir kavram. Kim üzülmez ki cehennemden, o dehşetinden, o şiddetinden, o ateşinden değil mi? Dolayısıyla evet. Nihavent makamının oturduğu okuyuş Ayetler. ayetleri manası evet. da önemli. Evet. Müjde ayetleri mesela Nihavent makamında okunmaz herhalde değil mi hocam o zaman? Yani müjde ayetleri... Rast makamı. Rast makamı evet. veya Aha, Hicaz. Gibi. Hicaz okunabilir, evet. Rast ya da Hicaz makamında müjdaiyetler diyorsunuz değil mi? Evet. O zaman bir müjde yapalım mı? Vallazina <Gülüyor> yaquluna Çünkü na iman the لقد كذبتم فسنكون صدق الله العظيم Evet Hicaz bir uygulama evet. Çok güzel oldu bu da. Evet değerli Burç FM dinleyicileri Programımız kısa bir aradan sonra devam edecek Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefen Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi'de. Değerli dinleyiciler Kur'an Vadisi'nde bugünkü misafirlerimiz Abdurrahman Baz hocamız ve Habib İspirli hocamız. Evet Habib hocam sizin sosyal medyada çok tıklanan milyonlarca defa tıklanan bir çift ezan kaydınız var. Alpcan Çelik kardeşimizle birlikte evet, evet. okuduğunuz icra ettiğiniz çift ezan onun bir hikayesini. Şimdi hocam onun hikayesi <gülüyor> aslında... Nerede okudunuz o ezanı? <gülüyor> Şimdi biz Aziz Hardal hocamıza dini musiki... Dersine gidiyorduk çarşamba günleri akşam vaktinde Yavuz Sultan Selim Camii'nin muvakit hanesinde evet. derslerimiz oluyordu. Bir gün Hoca Efendi dedi ki arkadaşlar kalkın ikiniz, abcanla işte beni gösterdi ikiniz kalkın uşak makamı Ezan-ı örnek bir ezan okuyun. İşte biz de kendi arkadaşlar, arkadaş aramızda bir de hocamızın vermiş olduğu işte bize motivasyonla yansı yansıtmış onunla. olduğu samimiyette böyle rahat evet. bir Eda ile okuduk. Hani, Arkadaşlar bizi çekiyormuş, kameraya alıyormuş. <gülüyor> Tabii bizim e, bu videonun çekildiğinden haberimiz yok. Evet. Bunu bizim yine bir imam arkadaşımız. Facebook'ta kendi sayfasında paylaşıyor. Evet. Ama daha bizim hiç haberimiz yok. Kendi sayfasında paylaşıyor. Başka bir arkadaşı kendi sayfasında paylaşıyor. Derken fan sayfaları paylaşıyor. Haber sayfaları paylaşıyor. Yüzlerce, binlerce sayfalar paylaşıyor. İnternet sayfaları paylaşmaya başlıyor bu sefer. Ve Samanyolu i̇şte, Haber'de bunu haber yapmış. Samanyolu Haber'de ayrıca haber Bülteni'nde bunu haber yapmıştı. Evet. Ezanın yayıldığını ben Samanyolu haber yaptı zaman anladım. Evet. Samanyolu'nun haber sitesine girdiğimde bizim Ezan'ın videosunu orada gördüğüm zaman işte dedim ki tamam <gülüyor> demek ki gitmiş bu Ezan dedim bayağı. Evet. Fakat Hatta, isabet olmuş. Önceden duysaydı belki... Düşmez diyelim ama insan içinde belki gurur enaniyet belirebilirdi. Allah korusun. Evet. Bir hocam vardı öyle derdi. Diyor ki benim hocam diyor arkamda namaz kıldığı zaman ben hata yapınca namazdan sonra bana gelir derdi ki diyor ya iyi ki hata yaptın <gülüyor> derdi diyor. Evet o da güzel. Hani insan Allah korusun nefsine pay çıkarmaması <gülüyor> için. Dinleyelim o açıdan da bunu. yine ee... Şimdi Alpcam kardeşimiz yok ama Küçük bir numune alalım mı Habib Hocam? Tabi ki inşallah <Sessizlik> Ee, ben de baya bir Facebook'ta sosyal medyada çok güzel ezanlara şahit oluyorum. Mesela dün Sivas'ta e, Ender Acar, e, Acar hocamızın evet. okuduğu evet. bir ezan kaydı vardı. Muhteşem hocam. Evet. Sizinlediniz Gerçek, bu gerçekten, kaydı? Gerçekten Ender Acar Hoca ha, efendi. ben şahsen kaden... şahsını tanımıyorum. Hı hı. Ben Ama, de bu vesileyle tanımış evet, oldum. Evet, evet. Sonra temasa gerçekten, geçtik. Konuştuk. Gerçekten çok çok güzel ezan okuyor. Evet. Ezan var. aslında çok iyi bir iletişim aracıdır. Değil mi? Yani mesela Aziz Hardal hocam anlatıyor. Şişli Merkez Camii'nde müezzinken Pro Ermeni kadınlar programda anlatmıştı onu evet. Heh, Ermeni kadınlar evet. hoca evet. efendimin yanına gelirmiş. Özellikle teşekkür i̇şte, ediyorlardı değil mi? Özellikle teşekkür etmeye gelirlermiş. Yani ezan gerçekten hani evet. ben bugün mesela Çarşı Bakırköy Çarşı Camii'nde ezan okurken hani böyle Dışarıdan baktığınız zaman dinle alakası olmayan bir kadın hakikaten de Ermeniymiş. Bana evet. geldi aynen şu ifadeyi kullandı, işte dedi ezan, ezan böyle okunur dedi, Allah razı olsun dedi. işte. Ezan bana, böyle okununca... bana Allah dedirttin dedi, buradan geçer. Çok güzel ya harika, İşte bu duyguları insanların evet. gönüllerinde e, oluşturmak ne kadar güzel. Ezan evet. çağrı, şiar değil mi? Abi, daha, daha hocamızın... Hocam. Benim yeni e... hatıram var isterseniz. Estağfurullah Ezanın dinlenmesiyle alakalı siz Ermeni bir vatandaş deyince aklıma geldi. Ee, seneler oluyor. Belki 15 sene civarında oldu. Bir e, yerde e, oturuyoruz. Bir e, düğün merasimi vardı zannediyorum. O zaman Müftü Bey'in ismini hatırlamıyorum. Kadıköy Müftüsü'ydü. Bu e, tek ezan şekli birkaç sene olmuştu başlayalım. Oturanlar içerisinde masada oturanlar içerisinde sordular hocam dediler böyle böyle hani e, sakıncası olanlar olduğunu söylüyorlar tek ezanın işte her camide farklı farklı ezanlar okunsa daha iyi olur gibi şeyler söylediler. Merkezi, sistem, Merkezi sisteme e, hani karşı olanlar var gibi söylediler daha doğrusu. Ve sonra e, Müftü Bey çok güzel açıklamıştı. Teşekkür ediyorum ben buradan kendisine. İsmini de unuttum şu anda. Baya oluyor çünkü. Demişti ki eğer Farklı farklı ezanların, farklı kişilerin ezan okunmasında ayrı bir sevap ve keramet olsaydı Efendimiz Bilal-i Habeşi radiyallahu anh beraber Efendimiz aleyhissalatü vesselam 8-10 tane sahabeyi yan yana dizer farklı farklı ezanları okuttururdu dedi. Bu yönüyle dedi, e, merkezi ezan sistemi e, bu yönüyle dedi biz dedi tasvip ediyoruz ve şey yapıyoruz bir hatıramı anlatayım dedi. Şöyle anlatmıştı. Evet. Bir seferinde bir öğle veya ikindi namazı şeyden merkezden okunan normal görevli hocamız sen oku diye görevlendiren hocamız ezana başlamadan önce bir arkadaşı geliyor ve çok asılıyor rica ediyor illa ki bu ezanı ben okuyayım. O görevli hocamız da tutuyor o arkadaşa veriyor ve bu arkadaş da istenildiği gibi o eda ve sedayı yakalayamıyor ezanı o şekilde güzel olmayınca Evet. Öğle namazından sonra Müftü Bey diyor ki Kadıköy'ün müftüsü diyor ki ben odamdaydım, makamımdaydım diyor bir telefon bağladılar bana. Telefonun ucundaki kimse diyor Kadıköy'de bir kilisenin papazı telefon açıyor diyor ki efendim diyor ben her ezan okunduğunda, merkezi ezan okunduğunda kilisenin bahçesine çıkarım, aşkla şevkle o hezan, ezanı dinlerdim diyor. Evet. Fakat bugün öyle ezanında bir başkası ezan okudu. Ben aynı güzelliği yakalayamadım neden böyle bir değişiklik yaptınız hmm. diye diyor bana telefonda hesap sordu evet. ve ben diyor kendisine anlattım durumu işte bir yanlışlık olabileceğini anlattım ve tatlı bir şekilde diyor onu moral vermeye çalıştım o papaz efendiye diyor evet. telefonu kapattıktan sonra öğrendim meğer diyor asıl görevli arkadaş okumamış. <gülüyor> Bir insört giren biri. Evet okutmuş. <gülüyor> evet. Yani bir kilisenin papazı dahi ezanın güzelliği karşısında hayranlıklar içerisinde kilisenin bahçesinde ezanı Muhammedi'yi dinleyebiliyor. Evet. Yine benim de aklıma evet. bir şey geldi hocam. Yıllarca İstanbul'da yaşayıp da daha sonra Amerika'ya giden gayrimüslim biri diyor ki İstanbul'u çok özledim diyor Türk bir dostuna. Evet. O da neyin özledin diyor? Hani Boğaz içinimi ya da herhangi bir tarihi mekanını mı ya da yemek yenilen hoş bir ortamı mı özledin? Neyi özledin diye merakla soruyor gayrimüslim biri bu özledim diyen kişi. Diyor ki İstanbul'un yani bahsettiğin şeyleri değil. Ezanların özledim diyor. Demek ya, ki gayrimüslimlerin evet. gönüllerinde de müthiş bir makes buluyor bu ezanlar. Evet. Bu açıdan bu şiarı değil mi hocam evet. canlı tutmak ve hakikaten güzel sesli, hoş sesli hocalarımızın icra etmesi gerekiyor. Yani araya giren kimse olmasın lütfen. Çok, Özellikle İstanbul çok, çok önemli evet. ve Kadıköy Müftülüğü'nü ben de bu noktada tebrik ediyorum hocam. Teşekkürlerimi arz ediyorum Teşekkür çünkü ediyoruz, hakikaten evet. çok güzel okunuyor. Evet e, Habib hocam başta da söylemiştiniz kaside okumanın, ilahi okumanın da e, kendine has hususiyetleri var dediniz. Onlardan da örnekler verebilir misiniz hocam? Şimdi ilahi eser okumak aslında çok zor bir şey değil. Evet. Eser okumakta hani önüne notayı alırsın veya eseri alırsın önüne. İşte veya meşk usulü hocanızdan nasıl meşk aynı şekilde ilahiyi okuyabilirsiniz. Evet. Meşkle tabii daha otur şey oturacak bir şey. Meşkle çalışmayla ama kaside de şöyle bir şey var hocam. Şimdi kasidede bir şey okuyorsun ne okuduğunu, okuduğun şeyi anlatman gerekiyor. Mesela örneğin her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah'ım. Senden gayrı gözüm yaşın kimseler silmez Allah'ım. Şimdi sen bunu o anki ruh haletinle anlatman lazım. Bir de şöyle bir inceliği daha var. Dil ve anlatıma, edebiyata da çok hakim olmak gerekiyor. Hani failin, failatun, işte, vezin ve aruz. Aruz yani, ölçüsüne değil Aruz ölçüsüne, Riyadez vurgulara bakmak. bunlara çok hmm. dikkat etmek gerekiyor. Hani kaside serbest ölçü diyoruz aslında değil. Onun da belli şartı. Ahengi var, üslubu var. Üslubu, belli şartları var. Evet. Yani bu hususlara dikkat ederek, bu şekilde eğitim alarak e, okunmalıdır. Evet örnek verelim. Meded ya, gülü gülizar gülistan. Saldad, Gül Muhammeddir. Obustan hidayet. memtir Güneşlerin yüzünün nuriz ışısından namıştı O bir dedi ya tabii eyvallah hocam teşekkür ederiz yüreğine sağlık nefesine sağlık hayırlı günler e, sondaki yerde Alvarefe Hazretleri'nin bu yine bu Hülasatül Hakayık adlı kitabından bir alıntı. Evet. Muhammed Lütfi Müsterhim Kemali Merhametinden o zatın derdini Ruzi Ceza Ruzi Ceza'da mahşer gününde Derman Muhammed'de orada bir şefaat istiyor. Eskiler hı hı. özellikle Alvarefe benim dedemin de şeyhidir. Onun e, tedris altında dizinin yet, dibinde yetişmiş olan bir insan. Evet. Eskiler Öyle peygamber aşığıymış ki yani bunu divanlarında da okuyoruz mesela bu kimin e, eseriydi bilmiyorum ama <gülüyor> Sultanı Rusul Şahı mümeccetsin efendim biçarelere devleti sermetsin efendim haktan bize sultanımı eyyetsin efendim sen Ahmed'u ü Muhammed'sin ü Muhammed'in efendim. Şu, yani buradaki seviyeye bakalım. Belki değil o da Alvar Lefe Hazretleri'ne bu Alvar Lefe Hazretleri'ne ait değil, değil, değil ama bunu... Yaman Deden. Yaman Deden. Evet Yaman, Yaman Deden. O da çok muhteşem ya. Evet gerçekten. Evet. Çok da okunur değil mi hocam? Evet. evet ama bu sizin okuduğunuz <gülüyor> çok nadir. <gülüyor> bu Alvar Lefe Hazretleri'nin bu, bunu kimse okudu değil. Ahmet de. Şahin Hoca Efendi Neyzen Ahmet Şahin Hoca Efendi. o bir albümünde okumuştu. Onun naricinde okulan bilinen bir yer değil. Çünkü Evet. genelde Azam Ahmet Hüdayi Hazretleri'nin divanından alıntı yapılır. Mevlana'nın divanında, Yunus Emre'nin divanından alıntı yapılır. Evet. Evet Habib Hocam sizden bir aş şerif daha dinleyelim inşallah. Tevbe suresinin son evet, ayetlerini inşallah. okuyacaksınız değil mi? Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahi r rahim Lakin jaa'kum Rasulum, min anfasi kum, azim. aleyhim ma'anidtum harisun aleikum bil mu'minina ra'ufur abdakallahul Habib İsbir hocamız Tevbe suresinin son iki ayetini okudular. Tevbe suresinin son iki ayetinde mealen yüce Allah şöyle buyuruyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki Zahmete uğramanız ona ağır gelir Kalbi üstünüze titrer Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir Buna rağmen aldırmaz yüz çevirirlerse Ey Resulüm de ki Allah bana yeter Ondan başka Tanrı yoktur. Ben yalnız O'na dayanırım. Çünkü O, büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir. Müzik Mealini verdiğim ayeti kerimeler, Tevbe suresinin son iki ayetiydi. Teşekkür ederiz Allah razı olsun hocam. Abdurrahman hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Kur'an vadisi sizinle başladı. Ara ara geliyorsunuz Allah razı olsun hocam. Her zaman bekleriz aslında. Habib hocam bugün ayrı bir renk kattı. Ee, güzel nameleriyle, hoş sadasıyla ee, programımıza gerçekten hoş bir güzellik getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim Habib hocalarımızın, Alpcan hocalarımızın sayılarını artırsın inşallah. İnşallah. Ee, Türkiye'de artık Kur'an-ı Kerim hakikaten güzel icra ediliyor, güzel okunuyor. Bu da bizim göğsümüzü kabartıyor. Dünya birincileri çıkıyor. Hamdolsun, hafızlık dalında olsun, güzel okuma dalında olsun. Evet değerli Burçefem dinleyicileri bir Kur'an vadisi daha burada sona eriyor. Bir sonraki Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.